Kimi de ondan halkı engellemekte. İşte böyle engelleyenin hakkından harıl harıl yanan cehennem gelir. Ayetlerimizi inkar edenleri yarın cehenneme sokacağız. Derileri kızarıp yandıkça yerine taze deri yaratacağız. Ta ki cezaları olan azabı iyice tatsınlar. Şüphesiz ki Allah aziz ve hakimdir. Üstün kudret.